Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nâhmeduhu, miskâhiruhu, miskâhiruhu, miskâhiruhu, miskâhiruhu. Fenaûzu billahi min şurur أنفسنا ve min seyyâti âmâlinâ. Ve mey yihdihillâhu felâ mubillelâh, ve mey yudvil felâ hâdiyilâh. Ve eşhedü en la ilâh illallah vahdehu, la şabîteleh. Ve eşhedü anna muhammedan alluhu ve rasûluhu. يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته بلاتموتون إلا بعثوا المسلمين يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها منهما من حاز الجهاد بث منهم رجالا كثيرا ونساء فتقول الله الذي تصاعلون به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله بقول قولا سديدا جسلاحكم أَعْمَالَكُمْ عليكم لَكُمْ عونكم من جنوبكم لما يقي الله ورسوله قد فاض ازنا همنا دار ان نستقل حديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم الْأُمُورِ وسلم الشر الامور مختتفها Sevgili kardeşler, hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz, elinizdeki notlardan anlaşılacağı üzere, yardım ile ilgili. Allah Azze ve Celle, peşinle, tümse yardım alabilirsiniz. Bulunulmaz. Allah dilemediği sürece hiç kimse bir yardımda bulunamaz. Musa'n-i buna dair, getirdiği deliller, beş tane, Bunlardan iki tanesi Kur'an teriminden gelmekte ayet olarak. Diğer üç tanesi ise Nebevi hadislerden, sahih sünnetten olmak üzere. Toplam beş tane delil zikredilmiş. Allah-u Teala muvaffakiyet verer, verir de güzelce biz dersimizi anlatabilirsek birçoğunuzun bildiği, kafasında aklında şu bulunmayan bir husus Allah'tan başkasından sadece onun gücünün yettiği sahada. Allah'tan başkasından yardım istenmeyeceği çok daha net bir şekilde anlaşılacak. Aynı zamanda bununla ilintili, bunun, bu bunun alakalı bazı mevzularda da günümüzden çıkacak bir Dersimizin akış süreci içerisinde son olarak da değerli kişilerin hayat hakkında bilgi verdiğimiz kısımdaysa iki tane büyük sahabi Fes-i Ömer, anh'la bir diğeri ise Ebu Hureyre acaba, ah, olmak üzere iki değerli sahabiye hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Çok kısaca dersimizin sonunda da elimizdeki ders notlarının alt tarafında mevcut olan ve günübirlik hayatımıza etmemiz gereken dualardan birisini inşallah ders sonunda en son konumuzu bağlarken size aktarmaya anlatmaya çalışacağız. İbrahimovullah'ın getirdiği ilk delil Araf suresinde 191 ve 192. ayetler. Orada Allahu Teala buyurur ki hiçbir şey yaratmayalım. Kendilerde yaratılmış olan şeylerin mi Allah'a ortak koşuyorsunuz, şirk koşuyorsunuz. Halbuki onlar kendilerine dua edenlere yardım edemezler. Aynı zamanda kendilerine de yardım da bulunamazlar. Allah Azze ve Celle'ye ortak koşulanların ortak bir özelliği var ki, Nedir bu özellik? Ne kendilerine dua edenlere Allah'a kendilerine ortak koşanlara Yardım edebilirler Ne de kendilerine yardım edebilirler Dua edenlere de yardım edemezler Bilakis onun dışında kendilerine de fayda veremezler Yardımda bulunamazlar Müfessirler bu ayetin Tefsirinde ittifak etmişlerdir ki Allah Azze ve Celle Hiçbir şey yaratamayan mahlukun Allah-u Teala'ya ortak koşulmasında, eş yapılmasında, Allah Azze ve Celle bu ayetlerle müşrikleri, Allah'ın dışında birilerini, Allah'a ortak koşanları kınamıştır, eleştirmiştir ve onları azarlamıştır şekilde. Çünkü Allah dışındaki her şey mahluktur, yaratılmıştır. Öyleyse yaratılmıştan, mahluktan, yani birisi tarafından ortaya çıkartılan yaratılmış o şeyden Allah'ın elinde olan hususlar cihetinden yardım talebinde bulunmaz. Bundan sonraki birkaç ayette zikredeceğiz ki onlar kendilerine yapılan bu duadan habersizdirler. Kendilerine yapılan bu yardım talebinden habersiz. Dolayısıyla kendilerinden ne istendiğini bilemezler. Üstüne onlar kendilerinden bir şey istemeye layık varlıklar değil. Aksine onlar yardıma muhtar. Nerede kabirlerinde, nerede başka yerlerde, hayatta da olsa, ölmüş bir kişi de olsa, onlar yardıma muhtaçtır. Kıyamet gününde dünyadaki haline serzenişte bulunmayan hiç kimse yok. Kıyamet gün herkes haline, içinde bulunduğu halden dolayı pişmanlık duyacak da keşke şunu daha fazla yapsaydım, keşke şu hayrı daha çok aktısaydım, keşke şu şerri herkes edinseydi. Bu temennide bulunmayacak hiç kimse yok. En salih insanlar da hatta en müşrik insanlar da bu temennide bulunacaklar. Hayır yapan salih amel işleyenler bu salih amelleri arttırsaydık diye pişmanlık duyacaklar, temennide bulunacaklar. Allah ve zeylen hoşlanmadığı işleri yapanlar küfür işleyenler, şirk işleyenler, günah işleyenler de keşke bunları işlemeseydik diye servislerinde bulunacak temennide bulunacak. Mahluk her zaman yardıma muhtaçtır. Kim olursa olsun, melek olsun, nebi olsun, rasul olsun, salih insan olsun, günahkar insan olsun, müşrik olsun, kafir olsun. İnsan olsun, cin olsun. Mahluk daima yaratanının yardımına muhtaçtır. Yaratma ve işler Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğu gibi, yardım etmede Allah Azze ve Celle'nin Her iş Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Virilen iddia ettiği gibi Allah Azze ve Celle mahlukatını yaratıp sonra onları nasıl, ne yapıyorlar diye gözetleyip e, terk etmedi, gözetlemek üzere bırakmadı. Bilakis Allah Azze ve Celle her an bir iş üzeredir. Kullanıp korur, kollar gözetip onların başına gelecek hususları takdir eder, işleri düzenler, idare eder. Her an bir yaratma üzeredir, her an bir iş üzeredir Allah Azze ve Celle. Öldürür, diriltir, musibet verir, bela verir, varı kaldırır, hayır verir, şer verir. Her an Allah Azze ve Celle mahlukunu gözetlemektedir, dinlemektedir, onlardan haberdar olmak. O mahlukunu terk etmiş değil. Dolayısıyla yardım istenecek varsa bunlara güç yetiren varlıktan yardım bunlara da ancak Allah Azze ve Celle Onun dışında bir ölü veya dua edenin, yardım talebinde bunların göz ve ses mesafesinin dışında bulunan birileri kendisinden yardım talebinin yapıldığını haberdar değildir. Gafildir bunlar. Öyleyse gafil olmayan, her sözü işiten, her halden haberdar olan, her şeyi gören mutlak var Allah Azze ve Celle'den yardım talebinde. Ne olursa olsa bu izah ve devamındaki izahlardan anlaşıldığı ve anlaşılacağı üzere ki Allah'ın dışından birilerine ibadet etmek, hasaten yardım talebinde bulunmak gibi bir ibadet de olsa, Allah'tan başkasına yapılmayacak ibadet çeşitleri vardır demiş Bundan önce derslerimize değinmiştik, şimdi ne Yardım talebinde bulunmak bir ibadettir. Yardım talebinde bulunan kişi, Acizliğini ikrar eder. İkrar eder ve bu acizliğin giderilmesi için aciz olmayana, acizliği giderecek olana bir talep bulunur. Bununla beraber biz biliyoruz ki kulların güç yetirebileceği hususlarda, kulların muhtedir olduğu hususlarda, onlardan yarın talebinde bulunabilir. Bu da aynı zamanda yapılabilecek olan bu hususta yapıldığı zaman kişiye sahip kazandıracak işlerdendir. Çünkü Allah Azze ve Celle iyilik ve takva üzere yardımlaşmamızı, günah ve isyan üzere yardımlaşmamızı emretmiştir. O zaman yardım dilemediğimiz hususlar Allah Azze ve Celle'nin yapacağı hususlarda sadece Allah'tan yapacak. Ama bir başka e, mahlukun yapabileceği, güç yetirebileceği şeylerde ise iyilik ve takva üzere olmak üzere onların yardım Bunlar bulunabilirim. Benim şöyle bir sıkıntım var, o sıkıntıyı giderebilir misin? Benim şu kaldırılacak yüküm var, yükü kaldırmama yardım eder misin? Veya benim ödenecek bir fatura var, bunu ödeyebilir misin? Bunlar kurdun, talep edilen kişinin yapabileceği hususlar. Bu hususlar değil kastım. Allah Azze ve Celle'nin gücü, kudreti, dilemesi altında olan hususlar Allah'tan başlasından yardım istemez. Şefaat talebidir, günahların bağışlanması gibi, çocuk istemezidir, rızkın atması gibi, belanın defedilmesi. Bunların, bu saydığımız ve bunun gibi şeylerin hiçbirisine Allah dışında birileri muhtedir değil. Öyleyse bu hususta biz Allah Azze ve Celle'den başkasına bu hususta müracaat etmeyeceğiz. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bile ki o yaratılmışların en şereflisidir. En üstünüdür. Müşriklere karşı Rabbinden yardım talebinde bulunmaktadır. Ebu Davud da gelen bir hadiste Allahümnu ente adudi ve nasiri vebike ve vebike asulu vebike ugatulu buyurmaktadır ki Ey Allah'ım benim destekçim ve yardımcım sensin. Ben seninle hileleri bertaraf ederim. Ben seninle hücum ederim ve ben seninle savaşırım. Senin verdiğin güçle, senin yaptığın yardımla bunlara güç getirebiliyor. Bunun benzeri ayetler var. Örneğin Furkan suresini çok net, açık hükümler ifade eden bir ayet. Vatka du minunihi alihet darra, Buyuruyor Allah Teala. Yani. Allah'ın dışından hiçbir şey yaratamayan, kendileri yaratılmış olan, kendi canları için, kendi nefisleri için bir zarara veya faydaya sahip olmayan, öldüremeyen, hayat veremeyen veya yeniden diriltemeyen kişileri ilah ediniyorlar. Yardım talebinde bunlara, sığınarak ve benzer ibadet çeşitlerini yaparak, bir başka ayet de Araf suresinde 188. ayet. Burada da özellikle mahlukatın en şereflisi Hz. Muhammed'in diliyle bir hüküm bize bildirilmekte. Allah Teala ona kul der. De ki ey resulüm la emliku nefsî nefa'en ve la darran illâ mâ De ki ben kendi nefsim için bir faydaya veya zarara Allah'ın dilemesi dışında sahip değilim. Malik değilim. Velâ kunt âlemi'l gaybe, mestekfertu ve mâ mesteni'su. Şayet ben gaybı bilseydim, yani gözümle gördüğüm, ya kulağıma işittiğim, mesafenin alanın dışındaki şeylerden haberdar olsaydım, geçmişteki, gelecekteki ve şu an benim kontrolüm altındaki şeyler bilecek olsaydım, muhakkak kendim için hayrı çoğaltırdım da bana hiç kötülük dokunmaz. Illa ve ben ise sadece iman eden bir kavim için uyarıcı ve müjdeleyici. Yani Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasakları onları uyarırım. Onun emir ve yasaklarını riayet ederek yaşayacak bir yaşantı sonunda bunu yaşayan kişiye müjdeler ver. Cennet gibi, güzel akıbet gibi müjdeler verir. Ben sadece ikaz eder, sakındırır ve Güzel yaşayanlara karşılıyorum müjdeciyim. Başka bir işim, görevim yok benim. Şayet ben kaybı bilseydim, bana bir zarar dokunmazdı de. Allah Azze ve Zülle Nebisi'ne. Şayet ben kaybı bilseydim, başıma bir kötülük gelmezdi. Çünkü gelecek kötülük tedbirini önceden alırdım, bana hiçbir kötülük, hiçbir şey dokunmazdı. Ama bundan sonraki delillerin içerisine göreceğiz ki, Resulullah Aleyhisselam diğer tüm Nebiler gibi ümmetlerin içerisinde en fazla sıkıntıya meşakkate duşar olan kibsiyadan olmuş abi. Bir hadisi de bize bu bildirildiği gibi. Aynı zamanda bu ayet Allah'tan başkasına dua edilmenin batıl olduğunun bir delilidir. Bu ayet <gülüyor> yeterlidir sadece. Allah Azze ve Celle'nin düşünme birilerine dua etmenin batıl olduğuna. Başka bir e, delil gerekmez aslında. Bu kim olursa olsun, ister salih bir insan olsun, ister melek olsun, ister nebi olsun, isterse başka biri olsun. Halbuki bu ümmet içerisinde insanlardan en çok salih insanlara yönelinmekte, onlardan yardım talebinde bulunmakta. Halbuki Allah azze ve celle salih insanların en üstünü, salih insanların en faziletlisi olan Resulullah s.a.v. bile herhangi bir hususta yardım dilenecekse, bizzat kendisine, Allah Azze ve Celle'ye etmesini öğretmekte. Ayetlerde ve onun şahsında bizlere bunu öğretmekte. Salih insan değil de nebi olsun veya bir yaşayan ölmeyecek olan, hala da yaşayansı cari olan melek olsun. Bunlar güç getiremezler yardım etmeye kullar. Öyleyse, yardım edebilecek kimse ona başvurmak gerekir. Buralardan da anlaşılıyor bundan sonraki delillerden ortaya çıkacak ki Allah Azze ve Celle kullarına ortağı olmayan, tek olan, her şeye güç getiren kendisini işaret ederek Allah'tan başkasına dua etmeyin, sığınmayın. Allah'tan başkasına yardım istemeyin. Sadece ona güç getirebilecek Allah'tan yardım isteyip diyerek yardım talebin Allah Azze ve Celle'ye yapılması lazım. Onun dışındaki kulların buna güç getiremeyeceğini bize öğretir. Ve bunun zıttına davranışı nehyeder yasaklar. Çünkü bu şirktir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinde Allahu Teala Teala'yı şirkten tenzih etmiştir. Mesela bir ayette Allahu Teala Kasas Suresi'ne geldi. Daha önce buna değinmiştik. وَلَا تَذْعُمْهَا اللّٰهِ الٰهَا مَاكَرْ Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme. لَا اِلٰهِ اللّٰهُ Ondan başka ilah yoktur buyurmuştaydı. Aynı şekilde اِنِ الْحُكْمُ illallah لِلّٰهِ اَمَرَا اَلَّا تَابِرُوا Hüküm ancak Allah'ındır. O sadece ona ibadet etmemesi emreder. Buyurun. İbadet etmek ise ibadet çeşitlerinden herhangi birisini veya birlerini yapmak için. Bu sadece Allah Azze ve Celle yapılması başkasına yapılmaması emreden kuşlardır ki Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği ve kitaplarını indirdiği Hak husus İslam dini budur. Allah'a bir olarak tanımak, sadece O'na ibadet, sadece O'na kurur. ondan başkasına ibadet çeşitlerine keşfilesini yapmak. İslam'ın özü budur. Nitekim Bukhari'de gelen, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, iman İslam'a ihsan'' diye bilinen ve bu hususların açıklandığı meşhur Cebril hadisinde, ya Aleyhisselam, Esselam Nebiimiz Aleyhissalatu Vesselam'a hitaben İslam nedir bana haber ver dediğinde Emin-i Wasledin ne demişti? İslam en ta'budullah ve la tusyrik bihi şey'a. Allah'a ibadet etmen ve ona hiçbir şey ortak koşmamandır İslam. Ve devamında ve tuğaymis salate ve tuğayzzekatele mefrudate ve süme Ramazan namazı kılman. Farz olan zekâb vermen ve Ramazan orucunu tutmandır. Demiş. Demek ki İslam Allah'a ibadet inmez. Sadece ve ondan ona hiçbir şey ortak koşmamalıdır. Bu ortaklık sen falanca kişi, bence şey Allah'ın ortadır demekle olmaz. Bilakis ibadet çeşitlerinden herhangi birisini Allah Azze ve Celle ile beraber veya sadece o mahlukaya. yapmak. Öyleyse biz ibadet çeşitlerini öğreneceğiz ki öğreniyoruz. Ondan sonra bu ibadet çeşitlerini Allah'tan başkasına yapmayacağız. Allah'tan başkasına hasretmeyeceğiz. Bundan önceki derslerimizde de bu dersimizde de inşallah bundan sonra göreceğimiz bir kısım dersleri de göreceğiz ki ibadet bize yerleştirilen, bize nakış edildiği şekliyle sadece namaz sadece oruç, sadece hac nasıları değil. Ya ibadet Allah Azze ve Celle için yapılacak karşılığında Allah-u Teala'nın sıvap yazacağı her husus. İmanın şubelerinin hepsidir. Hatırlayın imanın şubelerinin en aşağısı neydi? İnsanlara eziyet veren şeyi yoldan kaldırmak. En üstünü tevhid dediğimiz La İlahe illallah sözü onun içeriğini yakamak. İşte bu iki en alt ile en üst arasındaki şubelerin tamamı ibadet. Hakkında Allah Azze ve Celle'nin kitabında Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde bir sevap vadiden her husus ibadet öyleyse bunları Allah'tan başkası için yapmamak bizim şiarımız olmalı. Çünkü bunun için yaptık. Öyleyse bize birinci öncelik olarak düşen ibadet nedir onu öğrenmek. İkinci öncelik olarak da bu öğrendiğimiz ibadet çizgilerini sadece Allah Azze ve Celle'nin için yapmak başkaları için yapmamız. Peygamber İbrahim'e Allah'ın getirdiği ikinci delil Fatır suresinde 13 ve 14 numaralı ayettir. Oradaki hükümlerde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: "Vellezîne ve lekum. Geçen hafta kısmen bu ayete değinmiştik. Bu ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah'ın dışından dua ettiğimiz kimseler, dua ettiğimiz varlıklar bir kurma çekirdeğinin zarına dahi sahip değildir. Bırak ölüme hayata yenilendirip ne? Kurma çekirdeğini yaratmaya bile sahip değildir. Onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. Şayet işitseler işmezler de. Onura işi sever bile size karşılık veremezler, Cevap edemezler Ve kıyamet günü de sizin dua etmekle istediğiniz bu şirkinizi inkar eder, reddederler. İşte bunu her şeyden haberdar olan Allah'ın benzeri gibi sana kimse haber veremez. Ayette çok açık anlatılıyor ki Allahu Teala kendisinin dışından dua edilen kim olursa olsun, onların acizliklerini ve zaaflarını ortaya dökmek Nedir bu zaafları? Onlar hiçbir şeye malik değiller. Bir hurma çekirdeğinin etrafındaki zara bile sahip değil. Bir zara dahi sahip olmayan bir şey istenir mi? İstemem. Halbuki dua edilen, yardım talebinde bulunan bir Hayda talebinde bulunan bir şeylere sahip olmalı. Bir örnekle örne örneklendirecek olursak, fakir, kıt kanaat geçinen, nefesinden e, açlık kokan birisinden bir yardım para talebinde bulunur muyuz? Olmaz. Veya bir bebekten bizim için bir şeyler getirmesini talep eder mi? Veya bir hastadan, bizimle beraber büyük kaldırmasını isteyebilir mi? Güç sahibi değil ona güç getiremez Öyleyse herhangi bir şeye sahip olmayan, bir hurma çekerden zarına da sahip olmayandan Allah Azze ve Celle terk ederek bir şey talep edilir mi? edilmez Nitekim Allah Azze ve Celle bunların bu mülkünü iptal ettiği gibi, böyle bir mülkün mülkleri olmadığını beyan ettiği gibi, devamında da eğer böyle bir şey olur da, sonlar bu talebi işitirlerse karşılık veremezler diyerek onların karşılık vermeye de geçecek demeyiz. Örneğin, sokaktan geçen bir insan, benim burada ne yaptığımı bilir mi? Bilmez. Bir yardıma muhtaç duyarsan, onun bunlar nasıl haber olacak? Veya mahallemdeki komşum buradan seslenirsen bana nasıl icabet edecek? İşitmez. Böyle iş işte size karşılık veremez onlar diyor Allah'a Allah'a. Olara bir şekilde işitseler, işitemezler de olara bir şekilde işitseler, karşılık veremezler. İşitemeyecek, işitse bile karşılık veremeyecek olan varlıklara dua talebinde bulunur, yardım talebinde bulunur mu, onlara dua edilir mi? Elbette ki edilmez. İşte bunu Allah Azze ve Celle kıyamet günü onlar, sizin işlediğiniz bu şirki reddedecek, inkar edeceklerdir ayetinden de lafzından de anlaşıldığı üzere Allah Azze ve Celle bunu şirk olarak adlandırmıştır. Neyi şirk olarak adlandırmıştır? Allah'tan başkasından bir hurmaz zarına dahi sahip olmayacak. Birilerinden bir şey talep etmiyor. Onlara dua etmeye allah Teala şirk diye ifade etmiş ve onlar sizin şirkinizi kıyametinde inkar edecek, reddedeceklerdir. Yani biz onların yaptığı bu işten habersiziz. Biz onların bize yaptığı ibaretten gafildir, habersizdir. Bizim bilgimiz dışında, bizim kontrolümüz, bizim kalemimiz dışında bunu yapmışlardır diyerek de kendilerini bu işten temize çıkartacaklar. قُلَدْ <Gülüyor> اُلَّذ۪ينَ ازَّعَامْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْخَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا yani, Allah'ın dışından iddia ettiklerinizi çağırın. Halbuki onlar bir zerre ağırlanacak bir şeye göklerde ve yerde sahip değillerdir. Aynı zamanda göklerde ve yerde onların bir ortaklıkları da yoktur. Ve onlar için bir özellik de söz konusu değildir. Onların Allah katındaki şefaati, ancak Allah'ın izin verdiği kimselere fayda verir. Şefaati bile Allah Azze ve Celle zannettiği gibi, kendi haline bırakmamış, kontrolünü almıştır. Birçok ayetten ve hadislerimizde öğreniyoruz ki Allah Azze ve Celle şefaat etme ehliyetini razı olduğu kullara verecektir. Ve bu şefaatten istifade etme hakkını da yine razı olduğu kullara hask Yani Allahu Teala şefaat hakkı verdiği, şefaat etme hakkı verdiği kimselere Dilediğinizde şefaat edin demeyecek. Ben razı oldum falan zerflenceye şefaat edin diyerek şefaati kendisine hasretmiştir, kendisinden başkasına bunun kontrolünü bırakmamıştır. İbn Kessim aymehu la, Raman adal mina yadu min dunil lah, la istejib, istejibu lehu ila ya min gıyamet vehum anlu aihim qafilun ve ıda nasu bi kafirin. Ayetini ortaya sürerek delil olarak der ki. Allah'tan başkasına dua eden kimseden, hangi kimselerden? Kıyamet gününe kadar kendisine icra edip duasına cevap vermeyecek kişilere, Allah'tan başka, Allah'a terk ederek Allah'tan başkasına dua eden kimselerden daha dalalette olan, daha sapık olan kim vardı? Halbuki onlar kendilerine yapılan bu duaları işitmezler, bundan gafildirler. İnsanlar haç toplandığı zaman mahşer gününde onlar kendilerine dua edenlere düşmanlar olacaklar ve kendilerine yapılan ibadeti inkar edecekler. Biz bu yapılan ibadetten habersizlik diyecekler. Dolayısıyla ibadet edilenler kendilerini teberri kılıp bu yapılan işten biz habersizdik. Bizim emrimiz yok. Bizim böyle bir talebimiz yok. Onlar kendilerinden böyle iş yaptılar diyerek kendilerini temizle çıkartacaklar ve kendilerine yapılan bu şirk işi reddedebilirdi. Bu Allah azze ve celle ile İsa aleyhisselam arasında geçen konuşmada çok açık bir şekilde bize izah ediliyor. Orada Allahu Teala İsa aleyhisselama hitaben diyecek ki: "Ve izgalallahu ya İsa ibn Maryem en qult lin-nasi tekhuduni ve ummi ilahan min dunillah." Ey İsa, bu insanlara beni ve annemi Allah'ı bırakarak iki ilah edinin gerek. Sen mi söyledin? Ve Allah Azze ve Celle, Resulüne sorduğunda İsa ile İslam, "Kale <gülüyor> Subhanet Ma'ekunulii En Egule Ma'leselihihi Hak" diyerek cevap verecek Yani seni tesbih ederim, ey Allahım. Benim için hak olmayan bir söz söylemek bana yakışmaz, bana yakışmaz. Benim yapabileceğim bir iş değildir. İn küntü kul tuhü fakalim te. Şayet ben bu iddialarını onlara söylemiş olsaydım muhakkak sen bunu bilirdin. Tale mu mafi nefsi ve la alim mafi nefsik. nefsi. Sen benim nefsimde içinde olanı bilirsin ama ben senin içinde olanı, nefsimde olanı bilemem. İnneke enteellamul guyub şüphesiz ki sen, gayetleri en iyi bilensin. Ma gultu lehum illa ma emerti bihi eni yubudullahi rabbi ve rabbekum. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi, yani Rabbime ve sizin Rabbinize kulluk edin sözünü onlara emrettim. Ve kuntu aleyhim şehilen ma'dumtu fihin ve ben onların içerisinde hayattayken onların üzerine şahittim. Ve lemma teveffeyteni kunte emte aleyhim. Beni vefat ettirdiğin zaman ise yani beni öldürdüğün zaman, onların arasından çekip aldığın zaman ise sen onların üzerine gözetleyici kaldın onların içerisinde yaşarken, onlara bana ne emrettiysen onu emrettin. Benim ve sizin Rabbiniz Allah'a ibadet edildiğini emrettim de başka bir şey söylemedim. Ama ben öldükten sonra ne demişler, ne yapmışlar, nasıl bir iddiada bulmuşlarsa bunu sen biliyorsun, başkası bilmiyor ben de bir habercisin. Ve ente alâ kulli şeyin şehid, şüphesiz sen her şeye şahit olansın, her şeyi bilensin, her şeyi görensin, her şeyden haberin var. İsa Aleyhisselam'ın şahsında kendisine ibadet edilen, dua talebinde bulunan herkes, her dua edilen bu iddiada bulunacak. Ben hayattayken gücüm yettiğimizi, bana öğrettiği şeyleri insanlara, yani. peygamber de olsa, salih insan da olsa davetçi de olsun. Ben vefat ettikten sonra ne yapmışlarsa seni daha iyi biliyorsun. Ve benim insanlara neyi emrettiğimi, insanlara neyi öğrettiğimi, Onları neye davet ettiğini sen her şeyde herkesten her şeyden haberdar olduğun gibi bundan da haberdarsın. Kayıpların iyi bilen sen olduğun için bunu da biliyorsun. Halbuki ben ona böyle bir şey söylemedim. Onlar kendinliklerinden bunu yapmaya başladılar. Onlar benim telkinimle, benim öğretimde bunu yapmıyorlar. Kendinliklerinden böyle bir şey yapmışlar diyerek o yaptıkları şirk işten kendilerini temizle çıkarmışlar. Usha-i getirdiği üçüncü delil İmam Bukhari'de muallak dediğimiz Tadikan rivayet eden bir hadis. Aynı zamanda Müslüm'le de rivayet edilmiş bir hadis bu. Enes radiyallahu anh'tan gelmekte. O der ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü yaralandı. Yaralandığında Nebilerini yaralayan bir kavim nasıl felaha erer? Dedi de Allah azze ve sellem'e Ali Miran suresindeki işler hususunda sana bir şey yoktur. Bu ayeti indirdi bu ayetin iniş sebebi olarak zikredilen zikre diğer nuzul sebeplerini izah eder tarzında birkaç tane daha hadis var. Onlar da biraz sonra gelecek. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Uhud savaşı diye isimlendirilen bir savaşta yaralanmıştı Ve o savaş gerçekten Müslümanlar için çok ciddi bir intiham olmuştu. Çok çetin bir intiham olmuştu. Güçlerine güvenerek ve en ufak bir zafer alametine e, kendilerini kaptırarak Dünya malı kazanmak maksadıyla Resulülerin emrine isyan eden bir sahabe görevitlilerini terk etmesi nefesinde bu ünle çok ciddi ve çetin bir ümten geçirmiştir. Uhud Savaşı'yı isimlendirilme sebebine gelelim öncelikle. bu savaşın reyan ettiği yer meşhur bir dağ var. Medine'nin kenarında Uhud Dağı diye. O dağın civarında olduğu için bu savaş, o savaş, Uhud Savaşı'nda. Bedir'deki yenilginin hırsını taşıyan ve intikam almak isteyen Mekke müşrikleri çok kuvvetli bir orduyla Uhud dağı civarına doğru yola çıktılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bundan haberdar oldu ve insanları savaşa teşvik etti. Neticede Aleyhisselatü Vesselam'ın savaş dehası neticesinde daha doğrusu Müslümanlar o kalabalık müşrik grubuna galebe çalacakken gözcülerin ganimet malı almak hevesiyle yerini terk etmesi neticesinde o zaman müşriklerin başında, müşrik ordusunun başında bulunan Halip bin Velid'in de savaş dehası neticesinde Müslümanlar arkadan kuşatılarak 70 tane şehit verdi. Bu savaş esnasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, öldürülme tehlikesi geçirdi. Bu savaş esnasında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ön, ön dişleri, yan dişleri arasında kalan kesici dişlerinden birisi kırıldı. kökünden çıkmadı, kırıldı. Aynı zamanda da dudağı parçalandı, yüzü de başındaki miğferin halkaları yüzüne batmasından dolayı yüzü de yaralandı. Bu esnada Aleyhisselatü Vesselam yüzünden kanı silerken Nebisine, Peygamberine, yani Allah Azze dinini kendilerine anlatan haberciye, Allah'ın elçisine Saldıran, onu yaralayan bir topluluk felaha, kurtuluşa erer mi? Diyerek onları tazir edince Allah Azze ve Celle bu ayet. Bu ayetin devamında ne diyor Allah Azze ve Celle? Belki onların teybgesini kabul edecek veya onlara azap edecek. Yani sen emrolunduğun şeyleri insanlara duyur. Ama işin akıbetine karışma. İşin akıbeti hakkında sen fikir yürütme. Çünkü hidayet de, dalalet de Allah Azze ve Celle'nin O dilediğini rahmetiyle, fazlı keremiyle hidayet eder. Dilediğini de adaletiyle ve hikmetiyle dalaletle bırakır. Sen insanlar hakkında böyle suizanda bulunma. İnsanlar peygamberlerine saldırsalar da, peygamberlerine salatsalar da hidayet Allah'ın Dilediğini hidayet eder. Nitekim Bundan sonra gelen hadis de i̇bn Ömer radiyallahu anh'a edilmiştir. O der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kaldığım devam edeceğim daha Konuyla alakalı olduğu için e, diğer hadise geçtim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah namazının son rekatında semiyallahu Hamide hamile babbena velekel hamd dedikten sonra başını kaldırınca kunut duasında Allahümme'l-an filane, Ey Allah'ım falancaya falancaya, diğer rivayetteyse bu falancaya kim oldu açıklayacaklar. Safvan bin Umeyye'ye, Suheyl bin Amra ve Halis bin Hüşram'a lanet et diyerek kunut duası yaptı. Buna nevazil kunut denir. Nevazil kunutu ise kafirlere, müşriklere genel olarak lanet etmek için ve dua etmek için yapılan veya Müslümanlara dua etmek için yapılan bir kunuttur. Kunut dua etmek. Kunut bizim bildiğimiz sadece bitir namazında yapılan kunut değil. Onun dışında ihtiyaç anında Müslümanlar için dua, kafirler ve müşrikler ve dua olacak şekilde her farz namazından sonra yapılabilir. Kunut mücadidir, devam eder. Kıyamete kadar devam edecektir. Yani biz herhangi bir ihtiyaç anında bir farz namazımızı kılıp da son rekatından, baş, rukudan başımızı kaldırınca, ellerimizi kaldırıp Allah Azze ve Celle'ye kunut yapabiliriz. Sabah namazında, öğle namazında, ikindi akşam yatsa hepsini yapabiliriz. İhtiyaç duyalım. Efendim. İşte böyle bir kunut duası esnasında Aleyhisselatü Vesselam dişini kıran, kendisini yaralayan o müşrik topluluğun başındaki bu reislere, başkanlara beddua ediyor. Allah Azze ve Celle ise bu yapılan bedduayı kabul etmiyor, reddediyor. İşlerden senin üzerine bir şey düşmez. İşlerin akıbeti Allah'ın elindedir manasında. Allah dilediğine dilerse azab eder, dilerse onların onlara tevbeyi nasıl gönder, Ondan tebessini kabul eder manasında hükümleri bildiriyor. Bu hakkında beddua edilen üç kişiyi, Safvan, Süheyl, Haris, bir de bunlara ilave eden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden, Ümmü'n-Hagbe'nin babası Ebu, Ebu Sufyan bin Harp. Bu dört kişi müşrik ordusunun başındaki reisler iken Allah Azze ve Celle bunların hepsine tevbeyi nasip etmiş ve hepsi Müslüman olmuştur. Ve onların is İslam'ı güzel olmuştur. Güzel Müslüman olmuştur. Bundan önceki derslerimizden birisinde biz Müslüman lanetçi olmaz demiştik. Hakkında güneş gibi apaçık delil olanlara ve o hal üzere ölenlere ancak lanet edilebilir. Onun dışında lanet edilmez demiştir. İşte Resulullah sellem yaşayan müşriklere hem de Nebi'ye saldıran, Samolus'tan saldıran bu müşriklere ismen lanet etti. Allah Azze ve Celle bunu iptal etti. Demek ki neymiş? Yaşayan hiç kimseye kim olursa olsun. Yaşayan hiç kimseye isim vererek lanet edilmezmiş. Niye? Çünkü yarın Allah ona idare eder. İşte Uhud'da 70 tane sahabenin şehit olmasına sebep olan o ordunun reislerinin dördü de müslüman olmuş. Demek ki hidayet de Allah'ın elinde, galalet de bırakmadı Allah'ın elinde. O zaman ne yapacağız biz? İsmini kimse lanet etmiyor. Ancak genel vasıflarla İslam'ın lanet ettiği, lanet etmeyi öngördüğü, Allah'ın ve Resulü'nün kitapları ve sünnette genel olarak lanet ettiği sıfatları taşıyanlara, İsim vermeksizine lanet edebiliriz demiştik. O dersimize müracaat ettin Nelere, kimlere, hangi işleri yapanlara lanet edebileceğine dair orada bilgi vermiştik. Demek ki Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bedduasına icabet edilmedi. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la dahil olsun, olmak üzere hiç kimsenin duası olduğu gibi kabul edilmiyor. İşte birçok duası kabul olmuştu ama İstisnayı kabul edilmediği dualarda vardır. İşte bu da onlardan birisidir. Müşriklerin reisleri aleyhine dua etti. Allah azze ve zülle bunu kabul etmedi. Bu duasına icabet etmedi. Ve dedi ki işin akıbeti Allah'a ait. Senin elinde senin kontrolünde bir şey yok. Sen sadece risalet ve tebliğ görevini yerine getirmekle mükemmelisin. Başka bir görevin yok ki o da bunu en güzel şekilde yapmıştı. Salat ve selamların en güzeli onun üzerine olsun. İmam Nevevi rahimehullah başta olmak üzere Hafız e, İbn Hacer, e, Kadı İyad baş, e, gibi bir kısım değerli İslam alimi, ehli sünnet alimi. Evimiz Ayşe valid başına gelen bu musibeti izah ederken derler ki onun işte e, dişinin kırılması yanağının, dudağının patlaması, yanağının delinmesi, bu şekilde eziyet görmesi, sıkıntı görmesi bir birkaç sebepten dolayıdır. Bu sadece Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a değil, diğer tüm Nebilerin başına gelmiştir, Bu benzeri musibetleri belalar. Birincisi, onlar bir insandı. İnsanlar bunu iyice bilsinler. Yani kendisine musibet dokunmayan bir ilah değildir onlar. Bu iyice anlaşılsın. İkincisi, onun ümmeti, o nebinin ümmeti onun insan olduğunu ve başına musibet geldiğini görsün ki kendi başlarına gelecek musibete karşı dayanıklılık üzere güç kazançlar, kuvvet kazançlar demek ki Allah'ın sevgili kuluna bunlar geliyorsa bana da gelecek öyleyse hazır olmam lazım gelecek ona sabredecek aynı şekilde nebilere, peygamberlere musibetler çok şey ulaşır ama bunların karşısında sevaplar da çok şey ulaşır musibete sabır biliyorsunuz cevabı gerektiren işlerdendir. Onlar da bu musibetleri en güzel şekilde sabretmişler ve eczirlerine Allah Azze ve Celle'den ummuşlardır. Müşriklerin geneline lanet etmek caiz olduğu gibi, kafirlerin de İslam düşününlerinin ismen herhangi birisine lanet etme ve onların Allah Azze ve rahmetinden uzak olmasını dilemek gibi bir dua onlar için ismen caiz değildir. Ancak genel Allah yapılabilir demiştik. Gene bu hadisten İbn-i Ömer radıyallahu anh, rivayet ettiğimiz hadissel elde edilen bir hüküm ise İmam Sem'i Allah'u limen hamide ve devamında da Kabbena velekel hamd. veya Allahümme kabbena velekel hamd gibi tesmi ve tahmidi birlikte söyleyebilir hükmü çıkmıştır ki İmam Şafi ve İmam Ahmet Allah'a şüphesine razı olsun bu görüşe gitmişler İmam Malik ve İmam Ebu Hanife Allah'ın ikisinden meraklı olsun. Bunlar ise Semihallahu limen hamide der İmam. Rabbena ve lekel açıktan söylemez demiştir. Hadisi bir daha hatırlayalım. İbn-i ne diyordu? Radiyallahu anhıma. Nebiya s.a.s. sabah namazının son rekatında Semihallahu limen hamide Rabbena ve hamd dedikten sonra ellerini açtı, unut etti diyor. Demek ki İmam Semihallahu limen hamide dediği gibi Rabbeni Aleyk elhamdı açıktan söyler, söyleyebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Bu hadisten elde edeceğimiz bir başka husus ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da yaptığı gibi yardımı sadece Allah Azze ve Celle'den istemektir. Allah Azze ve Celle hiçbir mahluk ayun Allah'ın elinde olan bir şeyi mahluktan istememiştir. Bilakis bunu mehletmiş, bizi bundan sakındırmış ve bunun zıttını bize din olarak öğretmiş, şeriat yapmıştır. Konumuzla ilgili beşinci ve son delile gelince bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen cenab ve Müslim hadisi Ebu Hureyre şöyle bahseder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve en hızır aşiretekel Yani yakın akrabalarının aşiretini ikaz et uyar mealindeki şuara suresi 214. ayet indiği zaman bir rivayete göre Safa tepesinin üzerine çıkarak insanlara seslendi. Ey Kureyş topluluğu. Onlara seslendi, onları kendisine çağırdı. Sonra da dedi ki ben Allah'tan gelebilecek herhangi bir şeyi sizden gideremem. Hatta Kureyş toplumun içerisinden, ey Abdülmuttalib'in oğlu Abbas yani amcam ben senden de Allah'tan gelebilecek herhangi bir şeyi gideremem, kaldıramam. Hakeza ey Resulullah'ın Halası Safiye. Allah'tan gelebilecektir musibeti belayı ben senden de defedemeyim. Aynı zamanda ey Muhammed'in kızı Fatıma dünya malından benim malımdan istediğini dilediğini istemem. Ama ben Allah'tan gelebilecek herhangi bir şeyi senden uzaklaştıralım. Senden defedemeyim. Diyerek bu ayetin gereğince amel etmiş ve en yakın akrabasını kızı alası, amcası ve haşiretini, kabilesini ikaz etmiştir. Onlara dinini anlatmaya başlamış. Çünkü akrabalar, yakınlar, gerek dini, gerek dünyevi hayırlardan istifade etmeye en naik, en hak sahibi olanlar. Eğer bizim elimizde bir hayır varsa, bizim elimizde şerden kurtarma imkanı varsa, bunu en naik olanlar akrabalardır. Çünkü Allah Azze ve Celle, Tahrim suresine geldiği üzere vel diye devam eden bir ayetinde der ki Ey iman edenler kendi canlarınızı da ehlinizi yani aile fertlerinizi de yakıtı insanlar ve taş olan ateşten koruyun diyerek bizlere kimleri öncelikle kendimize beraber kurtarmaya korumaya çalışmamız gerektiğini yıkadır? Bu ayetten ve bunun gibi delillerden dolayı kişi kendisi bir şeyleri öğrendiği ve kendisini kurtaracak amellere, bilgiye ve amellere sahip olduğu an artık en yakınından itibaren insanları çekip kurtarmaya, onlara dini tebliğ etmeye çalışması gerekir demişler. Bunun misali suya atılan bir taş gibidir. O taş Allah Azzeleceli'nin dinini öğrettiği kişidir. Onun etrafındaki en yakın halka kendisine yakın olan kişidir sonra ikinci halka. sonra üçüncü akrab. Hani tabaka tabakadır yani akrabalıklar, yakınlıklar. En yakın akrabandan başlar, eşinin çocuğundan, annemin babanlar, kardeşlerinden. Sonra devam eder, ancalar, teyzeler, halalar, neler, lahir, komşular, yakın komşular, uzak komşular, arkadaşlar. Bu şekilde bir insan suya düşen taş misali olmalı. Kendisi Allah azze ve dinini öğrendiği, ve kendisini kurtarabilecek bir kısım şeye sahip olduğu artık en yakınındakileri yıllardakileri ikaz etmeye en yakınındakileri de kurtarmaya çalışmak üzere sahip hayliyete başlaması istedir. Hepimize düşen sorumluluk bu ve buna benzer delillerden dolayı akrabalarımıza, yakınlarımıza dini tebliğ etmek, ulaştırmak onların elinden tutarak onları ateşe götürebilecek kusuradan el çekmeye davet etmek. İçerdiği hükümler gereği bu hadisin üzerinde çok konuşulmalı. Nebimiz Aleyhisselam amcasını çok severdi. Abbas tabi var amir. Halasını çok severdi. Kızını çok severdi. Ancak onlara bir ikaz var. Ben size dünyada fayda verebilirim. Malik olduğum şeyler hususunda. Ancak Allah Azze ve Celle'den gelecek bir azabı, bir musibeti, bir belayı bir ateşi sizden engelleyemez yani kişiyi ateşten kurtaracak şey iman ve salih amel dışında bir şey değildir ne akrabalık ne soy, ne şeref sahibi olma, ne mal sahibi olma, ne makam sahibi olma, ne güzellik sahibi olma hiçbirisi kişiyi Allah'ın azabından kurtaramaz bilakis bunların hepsi Allah Azzele Celle'nin insanları ayırmaksızın verdiği lütuflardır, ikramlardır Zengin'e de verir, fakire de verir. Kadına da verir, erkeğe de verir. Büyüğe de verir, küçüğe de verir. Bunu dilediğine, dilediği gibi taksim eder. Şerefi, makamı, soyu, güzelliği veya bunların zıttını. Bunlar ise Allah Azze ve Celle'nin verdiği taksimler olduğu için, bunlar ise kişiyi ateşten kurtarmaz, Allah'ın azabından kurtarmaz. Peki Allah Azze ve Celle'nin azabından kurtaracak olan nedir? Ona iman ve salihine. Bir insan peygamber soyundan da olsa, bırak soyunu bir insan peygamberin kızı da olsa, Allah Azze ve Celle'nin azabından bir şeyi engelleyemez. Öyleyse bazı cahillerin yaptığı gibi, ben seydim seyid soyundanım diyerek bunu bir örüt vesilesi yapmaz. O soydan olmak, ona bir şey kazandırmaz. Ben dedem şöyle hocaydı, böyle halinde, şöyle takvalı insandı. Bu ona fayda vermez. Eğer bunlar fayda verecekse, o üstünlük sahip kişiye fayda verecek. Deden öyle bir insan, dedene fayda verecek. Bundan nemalanız falan deden sahibi, sendeyiz. Eviniz Aleyhisselatü Aleyhisselam dinini tebliğ eden birisiyken, dinini yaşayan birisiyken, bundan kendisi istifade Kendisi iman etmeseydi kızı Fatıma, bundan istifade eder miydi? Edemez. Nuh aleyhisselam insanlara 950 sene tebliğde bulundu. Kendisi öğrendi, yaşadı, öğretti. Kendisine tabi olanlar bundan istifade ettiler. Oğlu ona tabi olmadı, istifade etti mi? Edemez. Etmeyezdi. Dolayısıyla salih insanların tebaası olmak veya salih insanların nesebinde olmak onlara fayda verecek bir şey değil bir peygamber dahi olsa, o peygamber ki hayatı en şereflisi, en üstünü, Allah Azze ve Celle'nin Habibim dediği, en çok sevdiğim kul diye isimlendirdiği, o kul bile nesebine, akrabasına, arkadaşına, iman ve salihame sahibi olmadığı söyle fayda veremeyecekse, o zaman kimse başkasına fayda veremez. Yani birilerinin iddia ettiği gibi, Sırat Kıbrıs'ın keserken, onu düşmek üzereyken omuzdan kaldıramaz. Bilakis, peygamberlerde dahil olmak üzere, herkes nefsim nefsim diyecek. Yani ben kendim kendim diyecek. Ümmetim diyecek, birden ben üstünlüğü, ümmetlerim düşünce. Onun ümmetine yakışır şekilde iman edenler, salih ve işleyenler için faydalı olacak onun ümmetinden olmak. Yoksa olmayacak. Demek ki yardım, sadece Allah Azze ve Celle'den istendiği gibi Kurtuluş da sadece Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarına ya, riayet demektir. Yoksa kişinin sahip olduğu bir kısım nimet insana fayda vermez, insan ateşten kurtarmaz. Herhangi bir kulun nebiler de olsa, salihler de olsa birlerine gönlünü bağlaması, kalbini bağlaması uygun değil. Bilakis kalbin bağlanacağı tek hak varlık Allah Azze ve Celle'dir. Ona sığınacak, ona güvenecek, ondan talepte bulunacak. Burada özellikle bir daha altını çizmek istediğim bir mevzu var ki özellikle cami imamlarından bile sadır olan bir hata şefaat ya Resulullah derler. Halbuki şefaat Allah Azze ve Celle'nin dilediği kulların Allah Azze ve Celle'nin dilediği kullara yapılması üzere verdiği bir lütufdur, keremdir. Dolayısıyla bu lütuf kerem lütuf sahibinden istenir. Lütfun bahşedildiği kişiden istenmez. Şefaat etme hakkını Allah Azze ve Celle bir, bir kısım mahlukuna vermiştir. O bir kısım mahlukuna az önce de değindiğimiz gibi dilediğinize şefaat edin denmemiştir. Allah'ın razı olduğu kişilere fayda verecek ondan şefaat. Öyleyse şu an bizi duymayan yorumumuzdan haberdar olmayan insanlar, şefaat talebinde bulunulmaz. Ne bimiz Aleyhisselatü Şu an bizi duymuyor. Halimizden haberdar değil. Bizi duyan, gören, bilen, haberdar olan sadece Allah'a Öyleyse şefaat de Allah'tan istenir. Yani şefaat ya Resulullah denmez de, Ey Allah ben Resulullah'ın şefaatinden nail eyledim. Ben şefaat süren mahrum etmedim. Şefaat talebi yardım dilemedik konumuzun içerisine girer. Yardımlanacak, Allah Azze ve dilenir, başkasından dilenmez. İnsanlar, salih insanları sevme hususunda da alayete düşmüşlerdir. Halbuki bizler salih insanları sevmekten nehy var? ancak onları sevme hakkında bize bir sınır çizildi. Salihleri sevmek, onlara ibadet etmek değildir. Onlara sığınmak değildir. Onlardan yardım talebinde bulunmak değildir. Onlardan şefaat talebinde bulunmak değildir. İlahi. Peki salih insanlar biz ne zaman severiz? Allah'ın dinine, Resul'ünün sünnetine uyduğu sürece severiz. Allah Azze ve Celle'nin dinine muvafık olduğu sürece severiz. Onlara tabi oluruz. Aykırı durumlarda, onlara olan sevgimiz, muhabbetimiz, buğza dönüşür, tabi olmamaya dönüşür. Bu onlara kim duymamız gerektirmez ancak o hususlarda isabet etmedikleri hususlarda onlara tabi olmamayı gerek. Salihler hususundaki sevgimiz aşırı olmamalı. Her hususla onlara tabi olmak zorunluluğumuz yok. Allah'ın dinine uydukları sürece onlara tabiiz. Allah Azze ve Celle'nin dinine aykırı bir söz ve amellerinde onlara uymamakla mükellef. Allah Azze ve Celle'yi sever gibi onları sevmekle mükellef değiliz bilakis Allah Azze ve Celle'yi sevgide birlemekle en üstün tutmaktan Öyleyse salihler hususundaki aşırı gitme hastalığı bu ümmetin genel hastalığıysa bundan sakınmak gerekiyor. Ya ne yapacağız? Salih insanları onların Allah Azze ve Celle'nin dinine uyması oranında seveceğiz. Allah Azze ve Celle'nin dinine uymaması oranında da onlardan yüz seveceğiz. İtaat ettikleri hususlarda Allah'a ve Resulüne biz onlara yetenekleceğiz. Haykırı davrandıkları durumlarda onlara tabi olmayacağız. Bu durumda ibadet çeşitinden bir kısım ona yapmış ve Allah Azze ve Celle'ye ona ortak koşmuş oluruz veya olabiliriz. Böyle bir hale düşmüş olabiliriz. Demek ki Allahu Teala tüm rasulleri ve indirdiği kitaplarıyla kullarına şunlar emretmekte. İbadet çeşitleri sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılacak. Başkasına yapılmayacak. Rasullerin iniş sebebi, gönderilmiş sebebi, kitapların iniş sebebi budur. Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet etmeme. Allah'ı tanıma, onu birleme ve ibadeti sadece halis olarak ona yapma. Bununla mükellef tutulduk. Bunun için yaratıldık ve şu an bunu yerine getirme hususunda imtihan ediliyor. Öyleyse sözümüzün başında söylediğimizi sonuç kısmında da tekrarlayalım. Öncelikle görevimiz ibadet nedir? Bugünün bu kavramın içerisinde neler göre bunu öğrenmek. Hemen akabinde ondan sonraki görevimiz ise bu ibadeti sadece Allah Azze ve Celle'ye hasretmek, başkasına bunu hasretmemek, başkası için bunu yapmalı. Bunu yapan kişiler tevhid ehli kişilerdir. Bunu yapan kişilerin sevapla günahlarından fazla olduğu için azapsız cennete girecekler. Ama bunu yapmayan kişilerin salih amelleri ne kadar çok olursa olsun, salih amellerin kabul şartının birincisi yani ibadetlerin sadece Allah Azze ve Celle için yapılması şart yerinde olmadığı için bunlardan salih ameller kabul edilmeyecekler ve şirklerinden dolayı. Bir daha çıkmamak Bu halden Allah Azze ve Celle Her zaman bu husustan dolayı söylediğimiz bir söz var, burada tekrarlamakta fayda görüyorum. İnsanın öğrenmesi gereken ilk mevzu tevihittir. Onun zıttı şirktir. Bunu öğrenip yaşadığı an artık diğer hususlardan sorumlu Bundan dolayı biz önce iman etmekle sonra teslim olmak mevzulduk. Yani önce iman edeceğiz. Allah'a ve iman etmesi gereken şeylerle iman edeceğiz. Sonra Allah'a teslim olacağız. İşte mümin ve müslüm, müslüman Mümin iman eden, Müslüman teslim olan boyun mükemmelidir. Allah Azze ve Celle'den bizleri kendisine layık Mümin kullarından, Müslüman kullarından yapmasını istiyoruz. Bizleri muvahid kullarından yapıp, azaptan koruduğu, azabına hiç girmeyip cennetine direkt girdiği kullardan yapmasını niyaz ediyoruz. Kalplerimizi ve ayaklarımızı din üzere sabit kılmasını istiyoruz. Şüphesiz ki o dualar işitendir ve dualar icabet etendir. Dersimizin sonunda Hayat hakkında bilgi vereceğimiz iki kişi var demiştik. Onlardan birincisi ikinci alife Ömer radiyallahu anh'ın oğlu Abdullah'tır. Radiyallahu anh'ına ona İbni Ömer demir aynı zamanda. Büyük sahabiden birisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun salih bir insan olduğuna şahitlik yapmıştır. Gördüğü bir rüyayı tabir ederken Hafsa radiyallahu anh'ın aleyhi ve sellem. Efendimiz gitmek ve sünnetini yaşamak hususunda en şiddetli davran sahabenin sendiresiydi, Hatta birincisi dememiz daha doğru olur. Birçok faziletine rağmen özellikle söylenmesi gereken bir hususu ise ilmi olan düşkünlüğü ve Elbimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini, hadislerini ezberleyip insanların aktarımı hususundaki hırsı gelir ki bundan dolayı muksurun dediğimiz çoksa hadis tıbahatten 9 sahabenin arasına girmiştir. Hicri 73 senesinde Rabbine kavuşmuştur. kendisinden istifad edilen çok derin bir bilim bırakarak. Allah ona razı olsun. Rabbiniz Azze ve Celle bizleri ona komşu yapsın. İkinci sahabi ise Ebu Hureyre künyesiyle meşhur olmuş bir sahabidir. Onun ismi hakkında ihtilaf edilmiştir. Ancak İmam Hakim'in de bize bildirildiği üzere onun ismi Abdurrahman Sahr'dır. Kendisi der ki benim cahiliyedeki ismim Abdüşşems bin Sahrice. Yani Sahr'ın oğlu Güneş'in kulu dedi. Ancak Nebimiz Aleyhissellem beni Abdurrahman diye isimlendirdi. Ebu Hureyre diye künyelenmesinin sebebi ise o çocukken ailesinin hayvanlarını giderdi. Kendisine küçük küçük tane kedi yavrucuğu vardı. Yavru kuşları vardı. Geceleri onu bir ağacın kovuğuna koyar, sabahleyin de alır yanına götürürdü. Bundan dolayı ona Ebu Hureyre, yani Kirtici'nin babası manasıyla bir künye verilmiştir. Yemenlidir ve Devisi kabilesindendir. Sahabenin en faziletlerinden ve Evin Aleyhisselatü Vesselam'dan en fazladın sırayetten sahabidir. İmam Ahmet'in müsnedinde onun 5.374 hadisi rivayet edilmiştir. Ki bu alanda bir rekordur. O da 78 yaşındayken Hicri'yi 59 senesinde vefat etmiştir, kendisinden istifade edilen çok derin bir ilim bırakarak. Hala biz Ebu Hureyre şöyle dedi, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hercise göre diyerek onun rivayet ettiği bir hadisinden istifade Biz biliyoruz ki kitap ve sünnette sabit olmak üzere bir hayra delalet eden o hayrı işlemişlerdir. Bir güzel yolu açan, onunla istifade eden, onunla amel eden kişilerin sevabını eksilmek için o sevaptan istifade etmeye devam etmektedir. İnşallah Teala, o biz Ebu Hureyye'yle şöyle rivayet etti dediğimiz ve o hadis amel ettiğimiz sürece bu hadisin gereğince elde ettiğimiz sevaptan istifade etmeye devam edelim. Allah ona rahmet etsin, biz de kendisine konuşuruz. Dersimizin sonunda elimizdeki noktada mevcut mevcut. birlik yapmamız gereken bir duayı size aktarmaya çalıştım. Biliyorum ki birçoğunuz bu duayı biliyorsunuz. Ancak ümmetin içerisinde sahih bilgi, doğru bilgi az. Zayıf hadislerle, zayıf sözlerle amel edilmeye devam ediliyor. Ve bir din gereğiymiş gibi de ona sımsık sarılıyor. Biz ölmüş bir sünneti ihya etme adına, ben Elimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetine e, ittiba etme adına bu hadisi buraya aldık. Yemekten sonra her kim El elhamdülillahillezi et'amani hada ve razaghani min ve diye dua ederse onun geçmiş küçük günahları bağışlanır buyuruyor. Hayısı be selam. Bir yemek yiyeceğiz. Bu duayı yapacağız ve küçük günahlarınız bağışlanacak. Bu çok büyük bir müjdedir. Bunu alıp amel etmek gerekir. Bu duanın manası bana bu yemeği yediren gücüm ve kuvvetim olmadı. Beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun. Bu duayı ezberleyelim ve her yemekten sonra yapalım inşallah. Sübhanekallahumma ve bihamdik, ala ve Muhammed. davana en